Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Bangladeş Yüksek Mahkemesi yetkililerden 231 fabrikanın başkentteki ana nehri kirlettiği için kapatılmasını istedi. Mahkemeye müdahale etmesi için dilekçe veren Bangladeş İnsan Hakları ve Barış Grubu'nun temsilcisi Manzil Murşit, başkent Dakka'daki nehri kirleten fabrikaların genellikle Çevre Bakanlığı'nın izni olmadan faaliyet gösteren Küçük çaplı, boyama, deri tabakalama ve kauçuk tesisleri olduğunu belirtti. Bu tür fabrikaların etkili politikacıların desteği ya da hükümet görevlilerine verilen rüşvetle işlediğini ifade etti. Euronews'un aktardığına göre davacı Mürşit mahkemenin Buriganga Nehri yakınlarındaki fabrikalara ilişkin alınan kararın çevre aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Bu iyi bir karar. Mahkeme yetkililerden Buriganga'yı kirleten Fabrikalara verilen su, elektrik ve diğer kamu hizmetlerinin kesilmesini istedi, dedi Murşit. Daha önce de bu yönde mahkeme kararlarının verildiğini ancak hükümet yetkilileri tarafından dikkate alınmadığını ifade etti. Birleşik Krallık Meteoroloji İdaresi, Met Office tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu ortalaması, 2019 yılı ortalamasının, 2,74 ppm üstünde olacak. Ve yıl ortalaması 414,2 ppm olarak gerçekleşecek. 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayları karbondioksit yoğunluğu ortalaması 2019 yılında yalnızca 4 günlük dönemde aşılan 415 ppm'in de üstünde olacak. Mayıs ayı ise 417 ppm'in üstünde gerçekleşecek. Ortalama değerle kayıtlara insanlık tarihindeki karbondioksit yoğunluğunun en yüksek olduğu ay olarak geçecek. Avustralya'da gerçekleşen yangınların küresel karbon bütçesine etkisi de 0,1 ile 0,2 gigaton karbon arasında olacak ve bu da yangınlar kaynaklı artışın 2020 yoğunluğundaki payı 0,02 ile 0,05 ppm arasında gerçekleşecek. Atmosferdeki milyon parçacık içinde karbondioksit yoğunluğunu gösteren bu değerin iklim değişikliğiyle mücadele açısından 350 ppm'in altında kalması gerekiyor ve bu yıl ortalaması 414,2 ppm. Plastik kutup ayılarının diyetlerindeki korkunç bir bileşen oldu. Son zamanlarda Rusya'da artan insan kutup ayısı teması bilim insanlarının insan yerleşimlerinin içindeki ve çevresindeki çöplüklerde dolaşan kutup ayılarının dışkısını ve bağırsak içeriğini incelemelerine olanak sağladı. Rus Arktik Milli Park Müdür Yardımcısı Ivan Mizin, Interfax'a verdiği demeçte kutup ayıları düzenli depolama alanlarını ziyaret ettiği zaman mide ve dışkı içeriklerinin %25'i kadar çeşitli plastik atıklardan oluşur, çantalar, ambalajlar ve benzeri dedi. Mizin ayrıca diyetlerindeki plastik seviyelerinin belirli bir eşik seviyesini aşması durumunda ayıların yaşamlarını yitirmeye başlayacağını da söyledi bu konuda uyardı. İyi bir haberle devam edelim. Adalarda atlı faytonların kaldırılması talebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Saraçhane Parkı'nda başlatılan yaşam nöbeti 41. gününde sona erdi. Yaşam nöbetindeki hayvan hakları aktivistleri, adalarda sembolik faytonların da kaldırılması ve atların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerinin sağlanmasına dair taleplerinin yerine getirildiğini söyledi. Yaşam nöbeti yaptığı açıklamada taleplerinin büyük ölçüde karşılandığı müjdesini paylaştı. Aktivistler bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Temsilcileri, İstanbul Valiliği, Adalar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere, Birçok kamu kurumuyla yaptığımız görüşmeler tüm hayvan özgürlüğü aktivistlerinin taleplerinin kabul edildiğini, sembolik, turistik, nostaljik ve benzeri isimler altında da olsa atlı faytonların artık devam etmeyeceğini gösteriyor bilgisini paylaştı. İklim haberden Çisil Sevinç'in haberine göre Birmingham'da Birleşik Krallığın dört bir yanından gelen üyeleriyle ilk halk meclisi kuruldu. Halk meclisi Birleşik Krallık'ta 2050 yılına kadar Karbon emisyonlarını sıfırlamayı hedefleyen yasanın uygulanmasına dair önerilerini milletvekillerine iletecek. Üyeler 4 hafta sonu geçirecek uzmanlardan iklim politikası ve bilimin Birleşik Krallık'ta olası etkilerini dinleyecek. İlk toplantısı 24-26 Ocak arası gerçekleşen mecliste üyelerin uzmanları dinlemek dışında soru sorma fırsatları da bulunuyor. Surrey bölgesinde yaşayan meclis üyesi İbrahim şöyle demiş... Umuyorum ki hükümet bu meclisten çıkan fikirleri dikkate alacak, ihtiyaç duyduğumuz değişiklikleri yerine getirecek diye ekledi kendisi. Bir etkinlik haberiyle programımızı kapatalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Bisiklet Master Planı ve Bisiklet Yolları Tasarım Rehberi başlıklarında iki çalıştay yapılacak. Çalıştayda kent içi toplu taşıma sistemiyle Entegre bisiklet yolu ağı ve altyapılarıyla ilgili sorun ve öneriler konuşulacak. Kentin bisiklet yol ağının düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay kapsamında konuyla ilgili uzmanların, kurumların, vatandaşların, STK'ların, firmaların ve bisiklet kullanıcılarının görüş ve önerileri alınacak. Katılımcı bir anlayışla ortak bir yol haritası oluşturulacak. Çalıştay'a katılmak isterseniz bisiklet.ibb.istanbul adresi üzerinden